1003 numaralı konu, Zeyd bin Sabit'in göz hastalığına sabır göstermesi, gözlerim ağrıyordu, Hz. Peygamber beni ziyarete gelerek, ey Zeyd, eğer gözün bu ağrıdan dolayı giderse, sen ne yapacaksın, dedi, ben de, sabredeceğim, Allah'tan sevap talep edeceğim, dedim, Hz. Peygamber, eğer gözün bu hastalıktan dolayı gittikten sonra sabreder, Allah'tan sevap talep edersen, senin sevabın cennet olacaktır, dedi.